Elhamdülillah ve salatu vesselam aleyh Resulullah. Biz geçen e, sefer e, Hazreti İbrahim'in hayatını anlattıktan sonra 3 tane soru geldi. Hazreti İbrahim'in ilgili. Birincisi bu kâvekep meseleleri. Eee Hazreti İbrahim kâvebe taptı mı, tapmadı Cüneş'e filan? İkinci e, e, Ölüyü diriltmek olayı eee Hazreti İbrahimle rabb Alemin arasında Kalbim itime inan etsin. Nasıl diriltirsin? Üçüncü, inni dedi ben hastayım. E, gidemedim şeye. E, gelemem şeye. Gitti ondan sonra putları kırdı. Dördüncü de, e, Hazreti e, İbrahim, e, Fır'an'a yalan söyledi. O nasıl olacak? Peygamber yalan söyler mi? Evet, bu dört meseleyi cevaplandırırım inşallah. Şimdi birincisi bu kavkap meselesi. Ben o kıssayı e, rivayet ederken, ee, ana çizgisiyle. Dedim kısa e, şimdi bunlar e, ehli bid'at e, ve dalalet ve ona uyanlar e, bu kıssayı ne diye şey yapıyorlar? İnnehu Hz. İbrahim bir ara şirk koştu Allahu Teala Teala'ya. Haşa ve kefa peygamberler şirk koşar mı? E ne zamanıymış o? Peygamberlikten önceymiş. Sonra araya araya araya araya, araya akıldan mantıkla Rabbini buldu. Haşa ve kefa. Peygamberlik öyle olmaz. Peygamberlik öyle olur. Allah salih kullarını yer üzerinden seçer, nübüvvet verir ona. Onu yetiştirir. allah Teala çocukluktan yetiştirir. Kendi riayetinde, inayetinde, gözetimi altında. Ondan sonra onu seçip e, ibadet verir. Peygamberler akıllarıyla, mantıkla Rabb bulunmaz. Bu olsa olsa... Yunan, Arustur, Aflatun olar gibi e, Diyanetlerde olur. Bizde öyle bir şey Yoktur. İşte bu Bozuk hadisler İsrailiyetten Ne diyorlar? Hazreti İbrahim Bir ara puta taptı Ondan sonra kavmiyle Tartıştı. Ondan sonra ne yaptı? Biz ne dedik? Rivayet olarak Tarihi olarak Hazreti İbrahim Bu e, melekut Meselesi, e, Cüneşler Putlar meselesi bir ara Babil'de yaşamadı bu. Babil'den Ataş olayından sonra Harran'a geldi. Harran'da bu olay oldu. Çünkü Harranlılar o tarihte meşhur idiler. Ta e, Kavkeplere tapardılar. Bu olay Harran'da oldu. Hz. İbrahim Harran'da bir müddet kaldı. Bu olay Harran'da yaşandı. E, o olayda e, nedir? Meselesi nedir? Şimdi ayete baksak. وَكَذَٰلِكَ nuru İbrahim'e melakutus semawati vel ardı ve li yekun ve li yekuna min'l mu'minin Allah subhanahu wa taala diyor ki İbrahim'e melakutus semawati gösterdik gösteriyoruz semawati vel ardı li yekuna min'l mu'minin mu'minlerden olsun neydi mu'minlerden olsun inananlardan olsun neye inansın Rabbine inansın bu kaukabları bu yeri bu yurdu kim yaratmış Allahu Teala yaratmıştır e şimdi e, Allah-u Teala burada hitap ediyor Resulullah'a da sallallahu aleyhi ve sellem e, nedir? Yani şimdi insan aklın ne zaman imanın rasık olur bu kavunu bu şeyi görersin gördüğünde gördüğünde. Şimdi gördün tedabbur ettin Allah'ın yarattıklarında ne olur? Bu mesele insanın imanını atar. Hazreti İbrahim'e de orada geldi Harran'a Harran'da diyorlar biz puta şeye tapıyoruz. Kaukablere tapıyoruz. Ama Hz İbrahim Yahdi dedi Kaukablere tap, tapmak olmaz. Buları Allah Teala yaratmış. Melekutu şemavatu şey Allah Teala yaratmış. Onu için ne diyor? Burada Hz İbrahim hijat kaharcanoların üzerine ne dedi? "Fəlma jannə əleyhi lailu gece olduğunda raa kaukaban bir Kaukav gördü, yıldız gördü. "Kale rabbi." Sizin mantığınızda bu rabbinizdir. Tamam. "Feleme fele." "Kale la uhibbu al Dedi bu mu rabbiniz? Bu benim Rabbim mi şimdi? Nedir bu cidel babından? Akıl mantık yürütüyor olardan. Tabi bir bir nebi akıl mantık yürütür. Hayır, akıl mantık yürütmez ama cidelde var. Oların anladığı dilde konuşmakta var. Onun seviyesine inmekte peygamberlerin görevidir. İnsanları belagın mubin yapmak için onların kendi dillerinden anlatırsın. Ondan önce ne yaptı? Putun e, keskini nereye koydu? Böyük putun baş, e, boynuna dikti. Dedi bu kırdı putları. Bu akıl mantıklarını harekete geçirmektir. Ve geçirdi ama şeytana uydular anında. İsticap etmediler. Diyor o bitti yıldız gitti dedi felem ma fele kale lahu bil afin afilinden nasıl biten ilah olur felem ma ara al qamara bazigan baktı ay dolunay olmuş dedi ha bu daha büyüktür kale hada rabbi bu daha büyüktür bu mu rabbim sizin sizin dininize göre felem ma fele qala olduktan sonra yok olduktan sonra ayda gündüz geldi Kâl le yehdiyeni rabbi le akunanna min al-qawm Ben Rabbim hidayet vermeseydi ne olurdu ben de zalimlerden oldum sizin gibi. Eydir burada peygamber değilse nasıl bilir Rabbi? hangi Rabbisine dua ediyor? Tamam mı? Sonra ne gördü? Felem mara ash-shamsa bazigatan. güneş çok o zaman çıkmış büyük her şeyi yok etti. Güneş çıktı her şey bitti kavkablar. Kâl hada rabbi hada akbar. Akıl mantık yürüttü olarak diyor. Aa, doğru diyorsunuz. Bu çok büyüktür. Bu daha büyüktür. Bu Rabbimiz olsa olur. Bunu mu diyorsunuz dedi. Ha? O da yok oldu. Akşam oldu battı. Ey kavmum dedi. İnni beri'um mimme Bak bu ayetin sonu bu ayetin sonu bütün iftiraları silip atıyor. Ne atıyor silip batıyor bir ayetin sonu? Diyor ey kavmum. Yani ey harran ehli. Eni beriyun mimma tushrikun. Sizin şirk koştuğunuz Rabbini Rabbime ben hepsinden beriyim. Çünkü Rab burada rububiyet meselesi var. Rububiyet nedir? Allah bu kâını idare kim yapıyor? Onlar diyorlar yapıyor. Bu ne dedi? Bu şirki yüzden ben beriyim. Nasıl bildi bu şirktir? E Rabbil âlemin tanımıyor peygamber değil. Nasıl bildi bu şirktir? Bu, bu ayet Alimler diyorlar ne yapıyor? Birinci bütün şeyi siliyor. Sonra tamamı geliyor. O da tam olarak bunu siliyor. Yani diyenler ki Hz. İbrahim aleyhissalatü vesselam haşa ve kafe şirk koştu Allah'a. Yani Allah'tan korkmaya davet ediyorum onları. Çulahların önlerinde koştular. Dersiler ya biz hangi masum peygamberin, peygamberlerin babası İmam-ı ona şirk koştular. Ne'ûzu billah nasıl olur bu ya? Nasıl olur? Resulullah onun torunudur. Şirk koşmadı allah Teala. Kırk yaşında nübuvvet geldi ona şirk koşmadı. Hiçbir peygamber hayat boyunca şirk koşmaz. Çocukluktan bile şirk koşmaz. Şirki bırak da hiçbir peygamber küçük mahiyet peygamberlikten önce işlemez. Allah oları hazırlıyor. Nasıl Hazreti İbrahim şirk koşar? Bak ayetin devamında ne diyor? اَنِي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذ۪ي فَتَرَ السَّمَاوَاتِ arda حَن۪يفًا ana min el الْمُشْرِكِينَ Yahu Allah aşkına, Allah'ı severseniz bir bakın. Bunu ancak bir Allah'ın öğrettiği bir muvahhid nebi bunu ancak söyleyebilir. اِنِّي <gülüyor> وَجَّهْتُ Diyor hayır. Bak sizin bu put, bu put e, şeyler, kavkepler, bu dediğimiz dereceyle küçük küçük, büyük büyük büyük en son güneş bitti. Bu nedir? Hepsi boştur. Bunlar hepsi Allah'a şirktir. Dur ben, bunun tersine, vjeh tu ben yüzme çevirdim nere? Leladi fıtara cemaat ve al yeri yaratan nereden bildi Hazreti İbrahim yeri gölge Allah yaratmış, ha nereden biliyor? Bunu Allah öğretmedikten sonra kim bilir yeri gökya Allah yaratmış? Hanifen kim? Hanif ne demektir arkadaşlar? Hanif, nabiul ne, hunafah, imamul Hünefe' kimdir? Hanif nedir? İbrahim aleyhisselam'a işte buradan Hanif çıktı. Hanif nedir? Hanif dümdüz, düm düm dost doğru. Dost doğru hiç böyle şey olmayınca sadece Allah'a yöneten, sırat müstakim üzerine giden ona Hanif diyor. Ve mâ ene minel müşrikün. Ben müşriklerden kesin değilim. Bak nasıl ikral ediyor, reddediyor. Ya Allah... Allah severse insan bu önceki ayete Hazreti İbrahim'e bu İsrailiyetlerden nasıl bir iftira atıyorlar? Hem de bizim camiadan olanlar var bunu. Böyle anlatıyorlar. Haşa ve kefe, Ha ve kefe. Çünkü Hazreti İbrahim burada ikrar ediyor. Ben müşriklerden değilim. Hiçbir zaman ne kavmumda önce Babil'de işrak ettim, puta taptım, ne de şimdi sizin kavgabınıza taparım. Sonra ayet Tabi devam ediyor. Ee, ne diyor? Ve haccahu kavmu, "Qala tuhaccunani ve Bak ne diyor? Ve haccahu kavmu, onu ne yaptı? Muhad- edilirler ediler ona. Delil getiriyorlar. İşte bu kâvkabler böyledir, bunlar böyledir. Bunlar böyledir. E put var sizden önce. Kavmınızda putlar böyledir. "Qala tuhaccunani fillah." Benimle Allahu Teala hakkında tartışıyorsunuz. Siz Allahu Teala nedir biliyor musunuz? Vadı o beni hidayet verdi. Bak demek ki Hz İbrahim hidayeti Babil'den varmıştır. Yok Harran'da. Vadı hadani. Ve Ben korkuyorum Siz, sizin şirk yaptığınızdan ben yerimde korkuyorum. Siz nasıl korkmuyorsunuz bir şirkten? İlla en yaşa Rabbi. Ha? İlla en yaşa Rabbi şeyen. Vsa Rabbi kullu kulle şeyin ilmi efela tethakkarun Allah istese Allah istese hidayete verir her şeyi ha bunun üzerine siz düşünün biraz düşünün biraz sonra diyor ve keyfe khafmatun innakum innakum eshrektum billahi ma lam yunazzal bi alaykum sultana fa ayu alfarikin ahakku bil emni in kuntum ta'lamun hangi fariq daha evladır Allah'ın rızasına, em, emanetine, eee, e, e, rahmetine siz şirk koşanlar yoksa biz tevhid edenler. Sonra ne diyor? Ellezine amenu lem yelbesu imanihim bizulmin ulaihe lemul emn ve muhtedun. İman edenler ve imanlarına zulüm katmayanlar... ...şirk zulmünü ufak da olsa katmamamız lazım... ...arkadaşlar... ...ve ulaike lehumul emnu... ...olar için emanet var... ...ve ulaike lehumul emnu... ...ve hum muhtedun... ...bular emniyet var... ...çimdir bu? Hiç şirk koşmamamız lazım... Hatta ya filan çağırmamamız lazım çağırsak çağırsak ya Allah çağıracağız biz muhiddik bak ya ey الذين iman etseler de velem yelbusu ima nehum bi zulmin zulüm katmıyorum ben eyniyetten kahar çeng yerinden ya Muhammed diyorum şirk oluyor bu arkadaşlar nasıl şirk olur çünkü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem elinde bir şey yoktur o nedir resul abdun ve resul sen şahadette diyorsun Allah'ın kuludur Özel kulu da olsa Allah Teala ona kendi fi yaptığı işleri, görevleri ona bir kuluna devreder mi? Haşa ve kefe. Onun için senin mededine sadece Allah yetişir. Sonra ne diyor? وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا اِبْرَٰهِمَا 'Ala قَوْمِهِ Bu hüccayı biz, bu hüccayı, hangi hujjey Bu kavkeb meselesini. İni sekim meselesini. Bundan önce Babil'de yaşadığını nedir? İni sakin meselesi de nedir? Hazret İbrahim Hanız söyledi. Fe nazara nazratun fi'n nucun inni Şimdi e, kavimleri öyle şeye inandıkları için Hazret İbrahim olana bir tevriye yaptı. Ne yaptı? Dediler niye gelmiyorsun? Başını kaldırdı, havaya baktı, gözünü dolandırdı. Dedi vallahi ben hastayım. Anlatabildin mi? Burada yalan söyledi. Hayır, yalan söylemedi Hazreti İbrahim. Haşa ve kefe onunla yalandan. Yalan söylemedi ama ne yaptı? tudiye yaptı onların akıl mantıklarıyla yürüdü bu da bir hüccedir Allah Teala İbrahim'e öğretmiş ne diyor tilka huccetun atainaha ibrahima ala kavmih bu hucceni bize öğret İbrahim e. İbrahim Aleyhisselam kendisinden yapmadı bu işleri vahiy yoluyla Allahu Teala'nın talimatıyla İbrahim Aleyhisselam'a zeka vermiş ister vahiy ister ilham zeka vermiş Hz. İbrahim şer'i yolları kullanıyor. Eğer şer'i olmasa ne olur? Uyarı gelirse maden. Nasıl Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem a'ma gelirken Resulullah mekcede e immetil davet edirken a'ma geldi ibni emm mektum. geldi ya Resulullah dedi iman nedir? Resulullah biraz şey oldu ya dedi çeşit şey yani kalbinde dedi gelmeseydi yüzü biraz ekşidi böyle e, bu a'ma fakir ben bu e, çavurların e, e, varlıklarıyla zenginleriyle e, efendileriyle durmuşum. Şimdi bunlar hidayete varsa bütün Kureyş bütün Arab hidayete varır. Resulullah'ın niyeti oydur ama Allah Teala ne dedi? öyle Böyle bir sure indi. Surası. Yani Resulullah'ı ihtar uyandırdı. Yapma senin senin elinde değil hidayet. Senin elinde tebliğ var sadece. Onu hiç Hz. İbrahim hata yapsaydı uyarılırdı. Ama sakim derken ben hastayım A -a -a -a anlamı değil yalan demedi. Evet ben hastayım. Hastayım yorgunum. Vabil fel Hz. İbrahim yorgunuydu o ara. Neden yorgunuydu? Bunların çirkinden, küfrinden onu Tevriye babinden söyledi Hz. İbrahim. Ondan sonra bu hüccetidir. Nerva'u derecati men İnne rabbaka hakimun alim. Derece kimin derecelerini istediğimizi kaldırırız? Kimin? E, Mümin olanları. Kim? Allah seçim hakkı vermiş. Seçim hakkını herde kullandırır. Allah senin dereceni kaldırır. Neye kaldırır? E, i̇man seviyesine. Vermiş seçim hakkı tutmasan ne olur? Derecen iner. Men Menneşe biz istedgimiz kaldırız. Bu da ne demektir? Her şey Allah'ın elinde olduğu için meşiyet Allah'ın elindedir. Yani tamam, biz isteriz ama Allah istedikten sonra olur. Çünkü Allah Subhanahu Teala dünyayı yaratmadan önce kullarını yaratmış. Hangi yolu seçmişler? Onu bildiği için, dünyanın sonunu bildiği için Rabbil Alemin ne yapıyor burada? Ha? Biliyor, bildiği için onu çürürmenşe. İn Rabbka Hakimun Alim. Rabbie. Senin hekimdir, hikmet sahibidir. Kim hak etmiş hidayeti? Kim alimdir bilir. Ona göre onların kalbine hidayet sarar. Evet şimdi bu, bu mesele e, nedir? Bu Kaukeb meselesidir. Kaukeb ile ilgili mesele budur Hazreti İbrahim'de. Hazreti İbrahim önceden, bunlar en kötü tarafı, bunlar diyorlar Hazreti İbrahim. E, peygamber olmadan önce aklını çalıştırdı. Dağlarda oturdu. daşlarda oturdu. işte yıldızlara baktı. Bu benim Rabbim'dir. Haşa ve kefe. Haşa ve kefe. Biz peygamberlerin babasını tenzih ederiz. İnne İbrahim'e Allah Tevvaptır. Avvah'tır. E, e, çok ayetlerde İbrahim e, e, şeye Rabbisine ne diyordu? Şimdi ona geleceğiz. Liyetme inne kalbi ee, orada İbrahim le kana mine's sadikin. Şimdi diğer mesele nedir? Hazret İbrahim'in şek meselesi. Düller Hazret İbrahim ayette Bakara 260. ayette geçtiği gibi Hazret İbrahim ölüleri yaratmaktan şek etti. Allah yaratabilir mi, yaratabilmez mi? Haşavukefe, haşavukefe şek etti. Etmedi Hazret İbrahim şek. Sadece insan cereyi Yakin, gözden görmek her zaman Kalbini insanın daha İtmi inan yapar Çok itmi inan yapar Ondan dolayı alimler diyorlar ki Mesela ben sana anlattım Dedim sana Resulullah Bir hadiste öyle diyor Sen o hadis hiç duymamışsın garibine geldi Yani inanım inanmayayım bir tereddüdesin. Olabilir hakkın var Ama eline senin ben Bukhari'yi tuttursam Bak buhar dedir. ne oldu Yakin oldu şek yetti Anlatabildim mi bu nedir budur? Ama her zaman ben sen dedin Resulullah böyle demişse vallahi doğrudur diyorum. Amenna ve saddakna. Mumin'e bu yakışır. ondan sonra nerede kardeşim bu Buhari'de bir bakayım. Alimler ne demiş bunun hakkında okuyayım şerhini. O zaman kalbim daha tam itmi inanası yoksa ben Resulullah dediğine inanıyorum. Allah Teala ayette ne diyor? 360. şimdi Bakara'da. Ve iz İbrahimu Rabbi arni keyfe tuh tuhyi'l meuta. كَالَا وَلَمْ تُؤْمِنْ Rabbi göstermene Ya Rabbi göstermene nasıl Öller diriltiyorsun? Bu bir soru Soru Ama bu soru da e, Nasıl bir sorudur? Kudrette şek değil İstifzar sorusudur Evet ben inanıyorum Ben teslim olmuşum sana ama Gözümle görüp kalbim itime inan olsun istiyorum Öyle bir sorudur Allahu Teala ne dedi? "Kâl tu'min? Sen iman etmedin. Bu istifhamdır veleyse inkar değil." Alimler diyorlar. İstifham, "Evelem tu'min?" yani sen iman etmiyorsun. İstifham soru işaretidir bu. Ama inkar etmiyor. Ya sen nasıl böyle sorarsın? iman etmiyorsun değil. İbrahim Aleyhisselam ne diyor? "Bela, qala bela. Bela Arapça'da en muakked." Şüphesiz bak edebilirdir desin, na'am. Evet, ama evet demedi. Bela dedi, yani yakinen şeklten hiçbir şüpheti olmayanca ben buna inanıyorum. Bela ve lakin liyetme inne kalbi kalbim itme inan etsin. Ondan dolayı ben buna soruyorum. Allahu u Teala ne yaptı? İkrar etti. İbrahim Aleyhisselam şekk etseydi Allah-u Teala'yı ikrar ederdi ona? Etmezdi. Ama ikrar etti. Ne dedi? Kale huz Arba'aten minettayri Dört tane kuşal Feshur hun, fe, fas, fas, hunne Onu ez İleyke ez oları hepsini Thumma j'al ala kulli Cebelin minhunne cüz'e Her dağın üzerine Dört tane dağın üzerine bir parça koy hepsini birbirine karıştır bir parça koy Thumma duuhunne sonra çağır oları Ye'tineke sahya. Hepsi ayrı ayrı gelirler sana Vallahi uğramın anna Allah'a aziz, hakim, aziz nedir? ezat sahibidir, enderdir. Her şey ona mükemmel yakışır, hakim hikmet sahibidir. Evet, ondan dolayı, ondan dolayı Hazreti İbrahim Aleyhisselam burada ne yaptı? inandı inandı, tereddüt etmedi. Burada ne oldu? Bir fayda var alemler diyorlar. Çünkü bu ayette ne deliyordu? İzkale rabbuhu iz qal lehu rabbu eslim Allah Teala diğer ayette diyor özne teslim ol. Kale eslem rabbil alemin. Bu olay olmadan önce. Eslem ya İbrahim dedi. Eslem rabbil aliy. Teslim nedir? Ben hiç, ben esir oldum yani. Teslim oldum. Her şeyimi sana bıraktım. Nasıl esir alırsın savaşta karşındaki askeri elini kaldır ben teslim oldum ister öldür ister tut bir şey artık ne havlum var ne kuvvetim onun için Hazreti İbrahim ne yaptı teslim oldu kime teslim oldu Allahu Rabbil Alemine Eydir teslim olan şekk mi etmez muhakkak şekk etmez ondan dolayı kalbim sadece itmi inan etsin ben biliyorum ama inan etmek için görmem lazım. Görmem lazım yani göreyim de. Onun için insan oğlu her zaman e, var bu fıtratında. Kalbi inan etmek için görebilir bir mahsuru yoktur. Hiçbir şey yoktur. Onun için müşahedeiden sema aynı değil. Şimdi ben senin için bir masal konuşsam e, senin hoşuna gider ama ben bu arada senin için o masalı bir filme döksem daha merakını çeker. Onun için tiyatro film daha etkilidir neden? Sesliden. Hatta görüntüli ders sessiz sesli derslerden daha görüntülüdür. Şimdi burada bir şey daha var. Burada e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu rivayet ederken dedi "Nehnu eşekku bi İsmail e, bi İbrahim geçtiği gibi Hadiste diyor ki: "Nahnu ehakku biş min İbrahim." Biz İbrahim'den daha evliyiz şekletmeye. Bu ne demektir? Yani bunun demesi şudur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor, eğer İbrahim şekletseydi biz daha evleyiz şekketmeye. Ki biz şekketmiyoruz. Çünkü biz onun çocuğuyuz. Biz onun talebesiyiz. O bizim babamızdır. O imamımızdır İbrahim Aleyhisselam. Ha? Eğer eğer İbrahim şeketseydi biz daha öyleydik şekke. Ama biz şek ediyor muyuz? Hayır, şekketmiyoruz. Biz şekketmiyoruz. Ama şek eden kimdir? Hiç kimse yoktur. Ne nebi ne e, kim şekk eder? Şeytana uyan şekk eder. Ama İbrahim Aleyhisselam hiç şekketmemişti. Onun için alimler diyorlar ki racih olan kavul e, Resulullah'ın kavlindedir Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Eğer İbrahim Şekketseydi biz daha evleyiz şekketmeye Biz şekketmelerimize göre İbrahim hiç mutlaka şekketmemiş. Evet şimdi bu olayda bu olayda bazı faydalar var alimler e, bu faydaları e, bu olaydan e, almışlar Faydaları nedir Faydalar birinci diyor diyor ki İbrahim Aleyhisselam Rabbi Rabbi diyor Rabbi nedir Rabbi erini Çağırıyor Allah'ı rububiyet adıyla. Onun için rububiyet adıyla çağırmak da bu nedir? Ee, bir e, delildir. Allahu Teala'yı rububiyet adıyla çağırıp dua, tevessül yapabilirsin. Onun için kaldırıp beni Ya Rab Ya Rab Ya Rabbi, çağırıyoruz. Bu da nereden çıkıyor? Rabbi Rabbi Hazreti İbrahim'in Rabbidir. Çağırması. Sonra e, burada da bir şey var. İnsan bir haret yoktur bir sıkıntı yoktur bir insan gözüyle görüp inanıyorum ama gözüyle görüp bir şeyi görmek için mesela sen bana dedin alimler böyle diyor ben diyorum valla doğru diyorsun ama nerede söylüyor bir söyle bana bakayım ona bir bakayım ben kendim ben diyemem sen bana inan mutlak hakkın var senin araştırabilirsin onun için bu da alimler buradan istinbat ediyorlar bir müşküle yoktur bundan sonra çinci eee Aynen ainel yaqinden min habar el Buradan ne çıkıyor? Gözle görmek her zaman e, e, gaybta inanmaktan daha güçlüdür. Her zaman daha güçlüdür. Bunun her çeşidi. Şey Sonra ne dedi? Rabbi erini keyfe tuhi el İbrahim Aleyhisselam. İbrahim Aleyhisselam biliyor ama sır gözüyle görsün. Çünkü önünde o kadar müşrikler var reddediyorlar. Kalbi ne yapsın? istikrar etsin. Onun için biz gözümüzden görmemizi, hadisleri, ayetleri okumamızı faydası var. Ondan sonra her şey Allah'ın elinde. Bir ders daha her şey Allah'ın elindedir. İstese ölüyü dirütür, istese diriyi ölütür, istese taştan su çıkartır. Rabbil alemin kudresi nedir burada? Mükemmeldir. Sonra Çinci, burada ne var? Bu ayetten ne istinbat ediyor alimler? Burada Hz İbrahim'le Allahu Teala'nın arasında bir hivar geçiyor. O hivarda da neyi ispat ediyor? Telamullah. Allah Teala istediği zaman istediği şeyde konuşur. Allahu Teala burada ne dedi? "Kale fehuz arba." A. Al orada bu Allah Teala hakkıyla konuşu. Ehl-i Sünnet itikadında Allah'ın kelamı harfle, sawtla hakkıyla konuşmaktır. Bu da e, şeydir. İkincisi Hz. İbrahim Hz. İbrahim Allah'ın kudretine inandı ve bu da ne yaptı bu kudrette? İnandı, muhakkak inandı. Bu ayetten biz tam tersine şüpheyi yok eden bir şey çıkartıyoruz. Onun için Resulullah ne dedi? Dedi, nehnu ehakku bisşekkimin İbrahim'' Eğer şek etseydi İbrahim biz daha öyledir şek ederiz. Biz etmediğimiz için İbrahim şek etmedi. Bu da delildir Hazreti İbrahim. Yakinen bu şüpheler sahası beri'tir ondan. Beri'tir ona hiçbir şey olmaz. İkinci. Velakin dedi bela inanıyorum. Velakin li kalbi. Kalbim itme inan etsin. Onun için insanın imanı artmak için ne delil araştırsa hakkı var. Ve hakkımız var bizim imanımızı artmak için deliller aramamız lazım. Hatta imanımız ne yapsın? Artsın. Ayette Tevbe suresinde ne diyor? فَاَمَّا الَّذ۪ينَ اَمَنُوا فَزَادَتْهُمْ اِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشُرُونَ Onun için imanımızı atmak için ne yapacağız biz? Ee, devamlı delillere bakacağız, Allah'ın ayetlerine bakacağız. Onun için Allah Teala diyor, bakın, görün yerin yörün, semanın yaratmasında, sizin kalbinizde yaratmada, insanın o yapısı vs. vs. İşte bunlar hepsine yapıyor. İnsanın imanın artıyor. Bu da nedir? Bu da Hazreti İbrahim'le ilgili olan mesele. Hazreti İbrahim muhakkak şakletmemiştir. Şekleyen şak de hiç kimse yoktur. Hazreti İbrahim hakkında böyle şek düşünmek, şey düşünmek Allah kulusuna büyük bir iftiradır. Bunun vabalı var. Allah kurusun insan buna inansa yerine göre dinlen de çıkabilir. Bir mesele daha kaldı o da Hazreti İbrahim yalan söyledi Firavuna. O Hazreti İbrahim Fır'an'a yalan söyledi. Dedi bu hanımıydır, dedi bu benim kardeşimdir. Bu da alimler diyorlar ki bu yalanı zarurettan söyledi. İlla en tettekû minhum tuqa. Yani takva e, tukûya, tekiyye ne zaman zayizdir? Sen azınlıksın, zayıfsın. Kendini ölümden kurtarmak için orada ne yapacaksın? Duşman güzlüdür, seni öldür, orada tevriye yapacaksın sağ gösterip soldan kaçacaksın. Hz. İbrahim de e, onun gereği yaptı yoksa yalan söylemedi bilerek yalan söyledi. İstedi kurtarsın kendisini ölümden. E, ondan dolayı e, bu bu meseleden dolayı Hazreti İbrahim'e kıyamet gününde şefaatete gidenler mahşer günün Allah Teala hesap defterine atsın diye insanlar orada aziyet çekerler, güneş yakınlaşır. Orada bütün Hazret adama giderler diyor ben yapamam. Nuh'a giderler diyor yapamam. Her çeşit bir şeyi söyler. Hazret İbrahim de diyer ben yapamam çünkü ben bir böyle bir yalan söyledim. Çi bu yalan değil. Çi bu maslahat gereği Hazret İbrahim söylemiş. Ee, ben şeyim. Bir de burada davet makamı değil. Yani Hazret İbrahim Kur'an'ın e, önünde durmuş. Davet makamı değil. Aynen Hazret İbrahim Nemrut'un önünde durdu. Dediler Ataşa tarız seni dedi Allah birdir şeriki yoktur. Orada cidal meselesi ayrıdır. Burada askerler tutmuşlar onu. Çıkıp önünde dedi. Yani bir Hazreti İbrahim burada bir davet yapmıyor. Sadece sınırdan girerken yakaladılar onu. Yani davet meselesi değil namuruzun önünde durması lazım. Orada eğer durmasaydı Hazreti İbrahim'e yakışmazdı. O da bir peygambere yakışmaz. Ama burada bu meselede davet meselesi yoktur. Sadece yoldan geçen bir yolcuyu tutuyorlar. Ondan dolayı Hazreti İbrahim bir şey bu şey dedi. O ondan dolayı Allah da onları muşafat verdi, kurtardı onları. Hem de döndüler cariyeden, o cariyeden de bizim peygamberimizin dedesi dünyaya geldi. Alhamdulillahı Rabbi Alemin O sallallahu sallallahu alaihi sallamın ve alayhi sallamın.